Hocam başlayalım Spinoza'yla isterseniz. Şimdi Spinoza geçen haftadan kalan bölümünü özet olarak ve öz olarak söyleyeyim. Spinoza gibi düşünürler 16-17. asrın aşamasıdır insanlığın çıtasında. Bunu batı felsefesi olarak görmeyelim yanlıştır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 ve e, aydınlanma ile beraber ki bir daha sonraki programımızda o da var. E, tabii kitaplarda yazıldığı şekilde ben anlatmam aydınlanmayı veya diğer konuları. Ben onları kendim hazmederim. Hı hı. E, özü, özümserim. Ondan sonra anlatırım. Çok tatlı ve zevkli olacaktır dinleyenler açısından. Orta çağda çağımıza geçerken e, bu filozofların ve teologların ortaçağ teoloji çöplüğüne attıkları din, uydurma dinler, efsaneler, masallar, hikayeler. Ve görüyoruz ki Türkiye onları alarak bugün İslam'ı ortaçağ Hristiyanlığına ve ortaçağ Yahudiliğine dönüştürüyorlar. Bu da tabi ilahiyatı bilen ilahiyatçıları rahatsız ediyor. O nedenle Kur'an'a dönüş e, hareketi e, yapmaya çalışıyorlar. Hı -hı. Şimdi tabi bu aşmaları e, yapmak görüyoruz ki batıda hem teolog hem filozof olanlar tarafından başarılabilmiş. Salt e, teolog ya da İslam alimi din alimlerinin yapabileceği bir işte değil bu. Altından kalkabilecekleri bir yük, bir görev değil. Kesinlikle akıl çapının bu çağa kadar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 Çünkü Nasıl, bir yani? kitap olarak ancak bunun altından kala, hmm. kalkabiliriz. Benim o kitapta e, bunlar olacaktır. E, web sayfamda da yani örneklerini veriyorum. Web sayfama girerlerse orada da görürler. E, parça parça örneklerini veriyorum. E, aslında protestanlık e, Kur'an-ı Kerim'in metodunu kullanmıştır. O nedenle e, din alanında ilk protestanlık kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Evet, detayına daha sonra girelim. Tamam. Şimdi tabii bizim toplumumuzun şöyle sosyo-dini analizini yapınca bir gerçek ortaya çıkıyorum. Toplumumuz bir şeyi yani en azından çağdaş düzeyde, evsafta, nitelikte,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 Orayı açık tutmak için yüzlerce kamera konmuş. Polis araçları daha bir orayı kontrol ediyor. Boş zaten. Kim kullanacak onu? Ambulans. Zaten ambulans orayı kullanırken de gene bağırıyor. Sireni açık. Yani. Burayı e, da kullanmıyor bazen. Dolu tarafı kullanıyor. Neyse orada da tabii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 E, zaten bu filozoflar yani kafa katmanına gelen kişilerin hiçbir şeyden korkusu yok. Bu e, şeyden yapacağım, anlatacağım. Şimdi bu e, Spinoza gibi düşünürlerin yaptığı en büyük hizmet dine daha sonra ondan iki asır sonra falan e, Marx'ın, Karl Marx'ın dediği dün afyondur sözünü söyletmemek için olmuştur ama teoride onu, bunun söylenmesini kurtardılar. Söylenemiyor teoride ama pratikte yine halen orada da ee, ama bugün yok onlarda da yok ama Karl, Marx e, daha epey zaman önce bir asırda var. O zaman vardı. Uygulamada dün afyon olarak kullanılıyordu. Marx'ı hiç bilmeyen, duymayan ya da hiç okumayan biri de bu sözünü duymuştur muhakkak dini, afyonun sözünü. Tabii, evet. Dini afyon olarak kullananlar din işportacılarıdır. Dolayısıyla Spinoza gibi düşünürler, dinin şahsiyetini de kurtardılar ve korudular. Dolayısıyla niye afyon kullanırsınız birini uyuşturursunuz?